Merhabalar. Bir e, incelen Kültür Programı'na da hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. E, bu hafta yine geçtiğimiz haftadan devamla e, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Erkan Saka e, hocamızla en geniş anlamıyla yeni medya meselesini e, konuşmaya devam ediyor olacağız. E, geçtiğimiz haftaki programı e, en son şu e, dijital yerliler, dijital göçmenler e, meselesine geldiğimizde e, bırakmıştık. E, orada bir şey söylemiştiniz hocam. 30 yaşın üzerindekiler aslında internette daha verimli şekilde kullanabiliyor ve daha iyi derleyip toparlıyorlar. Meala evet, ona benzer bunu. bir şey. Böyle bir şeyler, böyle bir noktada kalmıştık. Ama işte dijital yerli olarak gelen neslin bazen sorunlar yaşayabildiğini yetişemiyoruz vesaire. E, ...gibi şeyler... E, ...şikayetlendiklerinden bahsetmiştiniz. Burada kafama şey takıldı. E, klasik anlamdaki... ...yani yeni medyadan önceki... ...iletişim biçimlerine... ...büyümüş... E, ...ve bugün artık dijital göçmen... E, ...adını alan... ...işte bizlerin... E, ...elinde... E, ...adını koyduğumuz... ...ya da koymadığımız... E, ...artıdan... ...başka yeni... Farklı daha doğrusu yeni değil ee, bir takım alet edevatlar var da kültürel anlamda ee, onların artısı sayesinde mi e, şeyi yeni medyayı daha verimli kullanıyoruz yoksa e, eski halinden yeni haline geçerken bir takım boşluklar oluştu ve bu yeni yerli nesil dijital yerlisi olan nesil onun boşluğu içerisinde mi debeleniyor? Ee... web programı burada son veriyoruz <gülüyor> ben de böyle düşüncelere daldım yani, yani o, o aradaki e, marş farkı uçurum nereden açılıyor şimdi e, e, şöyle bu hani kullanıcı dostu falan denir ya böyle bir hmm. web dizaynında falan kullanılan e, bence bir boşluk var ve evet bu bizim hani dijital göçmenler diyelim hani onların evet eskiden sahip oldukları entelektüel e, yetenekler ya da birikim ee, ...bu boşluğu doldurup daha verimli halde kullanmaya sebep oluyor olabilir. Yani ben düşünüyorum hani kendim de öyle büyüdüm yani hani... ...hep bildim bileli kitap okuyordum bilmem ne yapıyordum. Bayağı eski medya hani şeyden geldim. Ee, ama hani anında da yeni şeyleri benimsedim. Ve de hani bir bakıyorum hani bayağı verimli kullanıyorum göreceği hani... ...bir, bir sürü daha genç arkadaşa göre ama... Bu arada araçlar gelişmeye devam ediyor. Belki bu biz bir hani geçiş dönemindeyiz. Yani bu 10-20 yıllık bir süreden bir medyadan bahsediyoruz hani ve her gün sınırları genişleyen. Onun için bir süre sonra belki hani bu bizim eskiden sahip olduğumuz yeteneklerle hani yaptığımız işe gerek kalmayabilir. Hani zaten. ...daha kullanıcı dostu, daha hani dijital yerlerin e, dili e, ya da işte onlara özgü bir şeyler çıktıkça... E, ...biz zaten içindeyiz artık biz geri kalmayız da ama hani e, bu fark kalkabilir ortadan. Hani e, ben de muhtemelen bazı zihinsel kategorilerin bilmem neyim hala hani e, mesela... Düşünüyorum hani bu bu bir böyle 30 yaş üstü bloggerlar daha çok şu anda hani aktif yapanlar. Belki de bize daha uygun bir tarzdı. Mesela mikroblogging ve sosyal network e, üretiminde e, mesela dijital yerler daha aktif. Hmm. Belki de hani blog da bir geçiş dönemiydi. Eski düzenin hani günlük yazmanın bilmem neyin hani başka bir formata aktarılmasıydı. O bakımdan tabii hani işte özünde zaten blogların çoğu da şey hani benden kitleye gidiyor tek hani evet. e, sosyal networklerde iş değişiyor hani o bakımdan e, orada da hani bir genelleme yapmaya dikkatli düşünmemiz lazım gibi hani bir geçiş dönemi şeyleri bunlar ürünleri gibi benim de aklıma şöyle bir şey geldi e, bu dijital yerliler diye dediğimiz e, kesim için e, işte roman okuma kitapla daha haşır neşir olma ve aslında bunların hepsi nereyti ve daha aşina olma bir de daha uzun e, metinleri aslında e, aşina alma. Hem yaz, yazar olarak hem de e, okuyucusu olarak. Aslında blogger, blog da böyle bir şey isteyen bir e, evet. alan. Mesela mikroblog daha kısa, daha az karakter istiyor. Yani <gülüyor> mikroblog derken Twitter. Twitter. Mikroblog deyince öyle evet. blogun bir de ufağı var diye. Yani, yani, yani. Yok ya da Facebook statünü güncellemen ha, mesela. Oradaki blogging bunu oluyor. Bunu ha, yani evet. mantık. Gittikçe çünkü e, okuma konsantrasyonu hem süre olarak hem karakter sayısı olarak azalmakta. E, yani hızlıca, e, daha kısa sürede buna işte atlayarak, göz gezdirek okuma eğilimi artıyor. Tabii Ama, sonuçta Savaş ve Barış'ı okuma sabrıyla büyümüş. Evet, evet, olduğumuz için blogger Şimdi olma plaj. olarak daha kaliteli e, ve daha story denilebilecek bir şey üretebiliyoruz. E, yani üret, üretilebiliyor. Bana biraz mesela bu noktada bir belki e, fark var denilebilir. Aklıma mesela bu geldi. Evet. arasındaki fark o, o da işte hani hani herhalde bir hani entelekt o bilgiden anladığımız ya da işte bu tip narrativeden anlatıdan anladığımızla evet belki de hani böyle bir anlatıyı biz tabi önceliyoruz ama Hı -hı. belki de bu da hani Önemli olan bu değil. hani şey. Tabii bu şeyden hani o önemi biz atfediyoruz ya da ne bileyim tabii uzun süredir bu ne bileyim aydınlanmadan beri mi daha da eski mi. Ama hani belki de şimdi bir taraftan da düşünüyorum hani klasik yani her gün biz de kaç tane makale okuyoruz ya da gözden geçiriyoruz. Çoğu yani boş yani hani, düşünün bir akademik üretim hani çoğu şey hani üretim için üretilen şeyler. E, puantaj puantaj Peki, falan hani e, yani o bakımdan belki de hani başka bir bilgi bir, türü çıkıyor burada yani tüm o şey de değişecek e, yani başka bir hani anlatabiliyor muyum şimdi genellikle biz daha böyle yukarıdan bakıyoruz bu e, üretime e, çoğu da evet boş şey gibi gözüküyor tırnak içinde ama hani orada e, başka bir kreatif yaratıcı süreç gelişiyor olabilir ve oluşuyordu aslında hani bir taraftan onu da Farkını veriyoruz çeşitli çabalarda oluşumlarda falan hani böyle daha özgün web projelerine bakmak lazım bu bakımdan. Ya da işte hani bu kolektif akıl denen hikaye var. Onun hani yansımaları yani Wikipedia denen şey. Hani şimdi bunun artık hani varlığı reddedilemez bir olay ve bunu anonim olarak insanlar yazdı hani vatandaşlar yaz her düzeyden ben hani her şeye rağmen çok ayıplanıyor şey yapılıyor ama mesela eksi özlük bence çok önemli bir yaratımdır. Hani her şeye rağmen hani bir birikim var orada. ve aslında bir medya okur yazarı olan birisi de oradan zaten çekip alıyor alması gereken hani her şeye inanmıyoruz oradakine zaten ortalama bir vatandaşı olarak falan. O bakımdan hani başka yerlerde herkes bir şey ekleyerek minnacık minnacık hani mikro mikro aslında ortaya daha da güzel ürünler çıkabiliyor da. Ama orada sanki hı. o işte ekşi sözlük olsun, Wikipedia olsun onun gibi yani sayısız sözlük hı hı. var artık vesaire evet. falan filan. Ee, onlar evet kendi mecralarında, kendi şeylerinde, mahallelerinde çok önemli şeyler ve onlar üzerine bir çalışma yapmak. işte geçen programda şey yaptığımız gibi konuştuğumuz hı hı. gibi hı hı. işte Gramsci'yi, Foucault'u vesaire'yinin e, onların bize verdiği alet edevatlar üzerinden bir revize e, ile bir revize e, bahanesi haline getirip onları e, çalışmak enteresan sonuçlar çıkarabilir aslında. Evet. Ama e, işin öbür tarafına geldiğimizde mesela oradan e, bilgi edinmeye gel, geldiğinde nokta problem orada patlıyor sanki. İşte, yani ben işte, öğrencileri yasaklıyorum hı. mesela Wikipedia ile e, dipnot vermeyi. Şimdi... O mesela ayrı bir... Yani bence o bir format meselesi. Hani dipnot verilmeyebilir. Çünkü zaten bir akademik bir dil var. O dilin de gerekleri var. Wikipedia zaten yeni bir mecra. Hani o bakımdan ben mesela orada senin, seni ne kınarım, ne olumlarım, ne olumsuzlarım. Anlatabiliyor musun? Hani o bir tercih meselesi. Ama burada önemli olan e, şu galiba. Hani başka bir bilgi türü derken mesela bir sosyal bilgi. Şimdi mesela... Birisi hakkında bir şey bakıyorsunuz tamam mı? Yani benim hakkımda senin hakkında falan. Şimdi e, mesele orada e, olgusal yanlışlar bile olabilir. Ama e, oradaki bilgi yani benim bir sosyal temsilim aslında. Evet evet. Zamanında çok değerli. Ve o bakımdan aslında düşününce gündelik hayatta biz hangisine göre hareket ediyoruz? O sosyal bilgiye göre. Evet. Huylu mu yani, huysuz mu bu, bilmem ne. Gökhan huysuzun teki diye bir şey çıkmışsa bir istediği kadar Gökhan ki ciltlerce Hı. kitap yazsın. Hani Evet. Evet. <gülüyor> bir bu ansiklopedide bulamayız yani. Böyle evet. bilgiyi bulamayız evet. en azından. Ee, ben hani böyle bunları hani birbirine zıt da görmüyorum. Yok yok zıtlık ee, anlamında değil. E, yani birbirini pekiştiren şeyler. Aslında bu taraf yoktu. Hani e, şeyin ya da çok e, vulgar başka bir yerde duruyordu. Şimdi yan yana. Hani o da var o da var. Eee de böyle temas halindeler. O beni böyle ilgimi çekiyor. Aslında mühim olan bir tarafın bir tarafı yok etmemesi. Tabii tabii. Ya da öyle bakmamak. Yani hani Hı. işte gazeteciliği bloklar öldürmüyor. Ee, o i̇şte o, i̇kisi birbirini tek, pekiştiriyor parayı, aslında. parayı, parayı kovar ha, şeyine aynen. sokuyorlar da. Aynen. Yoksa hani böyle bakıldığını... Çünkü bir taraftan da hani Wikipedia'nın bazı maddeleri hani o meşhur araştırma var. Hani Britannica kadar e, doğru çıktı. Hani pozitif bilim maddelerinde. Hı. Mesela ilginç bir şekilde bu arada Wikipedia'nın pozitif bilimler tarafı daha iyi. Sosyal bilimlerde zayıf. Hı. Sosyal bilimciler böyle yukarıdan bakıyor biraz. Bu klasik aslında medyaya bakıştan da çıkan bir problem. Mesela kültürel antropoloji falan da zayıf orada. Hmm. Hatta benim böyle dahil olduğum bir mailing list'te böyle şey dönüyordu. Ya Vikipedi'ye el atalım falan diyorlardı. <gülüyor> hani anlatabiliyor muyum? Hani orada tabii bu dönüp şey geliyor. Hani sosyal bilimcilerin mesela bir sürü alanda çok derinlemesine çalışması varken genel olarak medyaya böyle biraz ...şey bakmaları hani gereksiz bir alan gibi bakmaları... ...onun tabi uzantısı internet çalışmalarında yansıyor bence... ...ya da internete bakış ya da sosyal bilimler açısından gibi. Yani araçsal mesela bakılabiliyor daha çok... key evet. içerisindeki etkisi sebebiyle... ...kendisi üzerinden değil de etkisi sebebiyle. Yani biraz orada Adorno'dan sonra... hani ...Adorno falan ve Frankfurt Okulu o kadar etkin ki... ...bazı çevrelerde öyle geliyor... ...yani medyaya bakış orada nokta konmuş... İtti <gülüyor> gibi bakılıyor. Oysa e, ve hani tabii ki bu o bakışı da pekiştiren bir sürü örnek de var ortada. Hı. Ama hani o kaçış alanlarını da görmek lazım. Biraz aksi değiştirerek belki ama e, Wikipedia'dan bahsedilince e, biraz daha e, buradaki kültürel e, şey nedir acaba? Kültürel bir temel var mıdır burada? Ya da temel arama e, şeyinde değilim derdinde değilim ama buradaki... ...motivasyonlar nedir diye sordum... ...şimdi bir paylaşma kültürü oluşmuş herhalde... ...bir paylaşma şeyi, Evet. ...aslında de. bak bu bana başka bir şey hatırlatıyor... ...yani şunu tam da bununla ilgili... Ee, ...yani evrensel noktalar da... ...olabiliyor mesela işte bir... ...Linux gibi bir işletim sisteminin... ...dünyanın her tarafından katkılarla... ...üretilmesi... ...en son işte dünkü habere göre... ...Amerikan ordusu da... ...Linux'a geçiyormuş... ...ben... Bu böyle bir boyutu varım. Başka bir boyutu da şu e, kültürel pratikler, internet kullanımını da etkilemeye devam ediyor. Yani evrensellik iddiaları her zaman tutmuyor. Şöyle, bakın Wikipedia'nın Türkçe'sine bakın, bir de İngilizcesine bakın. Teorik olarak, e, teknoloji aynı, e, aynı ve herkes katkıda bulunabilir. Hı. Teorik olarak yani 70 milyonluk Türkiye'nin Wikipedia Türkçe'sine bakın, berbat durumda. Hı hı. Ee, ben de bunu epeydir kafa yoruyorum. Yani niye ya böyle bu diye. Hatta Wikipedia'nın böyle aktif kullanı, e, kullanıcıları birkaç konferans da yaptı geçtiğimiz yıl içinde. Hmm. Onlara da katılıp izledim. Ne oluyor burada diye. Bazı şeyleri paylaşmayacağım gözlemlerimi ama daha kişisel olan. <gülüyor> ama şey mesela hani e, bir e, doğrudan kullanım pratiği. Yani onun kodu çok daha yani kullanıcı dostu değil. bizim Bize göre. Hmm. Biraz da azıcık daha kod bilgisi gerekiyor ve Türk kullanıcıları anında tık hani Türkiye'deki kullanıcılar bunu Biri görünce geri çekiliyor çıkıyor. hemen. Biz bunu şeyde de yaşadık işte geçen yazın başında yaptığımız seçim takip projesinde de. Biz seçim takipte Google haritaları temelli bir böyle seçim haberleri verebileceği vatandaşın bir sistem işte üzerine çalıştık. Aslında teorik olarak çok kolay hani giriyorsun Google Maps'ten haritalarından buluyorsun sokağına kadar. Orada böyle bir şey oluyor işte birisi Keşan'dan girmişti CHP çalışmıyor burada diye falan gibi. Ee, ama yani koskoca medyacı bir arkadaş ya bu biraz zor geldi bana ya dedi. Yani eğer ona zor geliyorsa yandık dedim ben. Yani, e, oysa zorlu şey ilk bakışta böyle zırt hemen yazamıyorsa evet. zor geliyor insanlara. Bu ilginç mesela kültürel bir pratik olarak kullanım pratiği bence Türkiye'de. Başka bence daha önemli bir şey ama. Ee, biz galiba mesela hani düşünüyorum şey anuni, takma isim de olsa böyle birey şey olmayı seviyoruz galiba. Çünkü Wikipedia mesela anonim tamamen anonimlik üzerine kurulu. Aslında aşağıda hani bir yerde revizyonlarda kullanıcı ismi falan gözükebilir ama ortaya çıkan metin kolektif bir metin. Orada şurayı da Gökhan yazdı diye yazmıyor. Ama ekşi sözlükte bilmem ne nin yazısı var ya da falan. Ya forumlarda ya da tabi katılım daha ee, yola... ya da ya da mesela insanlar blog yerine eee gazetede yazmayı tercih ediyorlar. Hani köşe yazısı herkes hani e, orada başka bir şeyler dönüyor mesela. Görünürlük ve ve çok belki ve tabii. çok böyle paylaşımcı gibi göz, hani böyle biz seviyoruz komünel şeyleri falan ama hani Türkler çok yardımsever Türkiye'de herkes hani aileyiz, cemaatiz falan ama Eee işe gelince hani bireysellik ilginç bir şekilde öne çıkıyor gibi geliyor bana hani... İmza atmayı severiz. Ha imza atmada. Evet. Aslında evet. burada hani bir çalışma var mı bilmiyorum ama güzel bir şey olabilir bu. Çalışma olabilir. Yani isminin bir şekilde geçtiği bir kolektif e, üretime dahil olmak mı yoksa anonim bir üretime dahil olmak mı? E, bu kısa aslında motivasyonel bir fark var mı? Daha mı motiveyiz? Biz kolektivist bir kültür kültürüz diyoruz ama daha mı az motiveyiz? Vallahi ilk görüştüğüm şey. Ee, daha Yok. <gülüyor> yani yoksa çünkü hani <gülüyor> Ee, düşünüyorum hani Türkler Türkiye'deki kullanıcılar böyle internet cahili falan değil görece hani başka hı hı. ülkelere göre ama e, yani oraya buraya her yere katkıda bulunmuş insanlar Wikipedia'ya katkıda bulunmuyor. Hani başka sebepleri de olabilir bilemiyorum ama hı hı. hani Türkçe elinde kaynak var hani gerçekten büyük bir kullanım görüyoruz hı hı. orada burada ya da katkı üretim falan ama buraya gelince... E, anonimsin yani Hı, gerek yok. Sorgulamak lazım. Hmm. Facebook'ta e, çok yüksekte kullanım e, şeyimiz değerlerimiz. Friend Feed'in kapatılmasının e, şeyini Türk kullanıcılarına hatta borçlu evet. diyorlar. E, şey açısından da kullanı internet kullanıcısı oranlarımız da yüksek gayet. Yani popülasyon olarak, evet, kitleye entegrasyon evet. olarak henüz belki değil ama e, buna rağmen nasıl oluyor da wiki üretimi bu kadar az. Yani, ama şöyle bir şimdi bunu düşünürken bir yandan. Kullanıcı dostu diye bir şey geçen programda söylemiştik. Hı hı. Ee, Wiki kullanıcı dostu sayılmaz dediğiniz gibi o zaman. Ee, yani şöyle aslında işte biz bu şimdi hani anayasa, açık anayasa projesinde başka bir Wiki yazılımı denedik. Çünkü görsel editörü vardı. Hani görsel editör denen daha böyle kolay. Yani o bakımdan aslında yazmak isteyince yazıyor insanlar. Hani şey değil. Hani çok böyle kullanıcı düşmanı da değil. Yalnızca... Hani böyle Wikipedia'nın yazılımına baktığınızda hani bol tarifler için işte bir tane biraz daha zor. Yani öyle gerçekten çok zor değil aslında. Hani e, Ama e, hani o öyle bir kullanım pratik incelemesi yapılabilir gibi geliyor bana. Yeri gelmişken aslında bu hmm. anayasa projenizin hı hı. Şeyini, evet. adresini de verelim. Vallahi çok kolay açıkanayasa.com. Bu kadar. <gülüyor> yani bu da... Yani hani ben bunu neredeyse hani geçen yazdan beri düşünüyordum böyle hani, e, hani bu, bu, o zamanlarda tam İzlanda'da bir, böyle bir hikaye çıktı. Ee, İzlanda e, böyle kolektif bir şekilde anayasa yazımı böyle bir Facebook sayfası vardı bir grup bir komite belirlendi. İşte öneriler geldi orada oylandı yorumlandı bu şekilde ilerledi ve buna benzer 3-5 yerde daha denendi. Mısır'da da var böyle bir şey. Ee, yani bizimkinin farkı ya tamamen böyle hani birisi önersin diğerleri oylasın falan da değil. Ya doğrudan wiki tarzı yazılabilir mi? Mesela burada benim de kafamda zihinsel engeller vardı. Ee, evet. Onları aşmak yani ya şimdi her şey de bu anayasa ya hani kanun hukuk bilmek lazım falan gibi sonra mı bu anayasa hani diğer hukuklardan farklı olarak hani hukuksal yönetmelik yazmayacağız. Evet yani bu aslında bir vatandaşın anlayacağı bir şey. E bu kadar da sivilleşme diyoruz deniyor. O zaman alın size anayasa hani vatandaş şey hani kitlesel olarak ne yazabilir diye. Biz master dersinde hani bilgi medyada böyle bir grup arkadaşlar hadi açalım dedik. Hatta orada da mesela şeyler düşündük. Orada belki mesela kültürel pratikler ya da kodlar devreye giriyor. Ya bomboş bir ile mı başlayalım Hı -hı. yoksa aslında biz biraz e, yönlendirelim mi diye tartıştık. Ya da mesela var olan anayasayı koyalım bunun üzerine mi e, editleme yapalım diye. En son orta yol hani keywordler anahtar kelimeler Hı -hı. koyduk ve öyle başladık. E, bu da tabii ki bir ay falan bunu düşündük. Hani hangisiyle başlayalım diye. Ve yani bunun bir tabi şu anda elimde bilimsel veri yok hani Türkiye'deki kullanıcılar böyle başlasak şöyle yapardı böyle yaparsak böyle ama bu herhalde bizim kendi hani otomatik olarak etnografik gözlemimiz biz bir boş sayfa koyarsak o boş kalabilir evet, uzun süre yani. en azından işte devlet yönetimi bilmem ne gibi birkaç başlık verelim alt böyle anahtar kelimeler verelim. Ondan sonra evet o işledi. Hani çok değil ama işliyor. Yani hala da 30 Haziran'a kadar devam edecek. Diğer ülkelerdeki e, örnekler ne durumdaydı? Yani onlar nasıl başlamışlar mesela? Şöyle söyleyeyim. E, daha çok onlar biraz böyle devlet eliyle başladı aslında. Hani ha. bu şeyi de e, benim bildiğim bir e, Mısır'daki sivil toplum işi gibi gözüküyor. Hani e, yani ama mesela İzlanda'daki ee, bir de Finlandiya'da biraz deneme yapıldı. Bunlar hani daha böyle devlet eliyle denendi. İzlanda'daki en hani böyle popüler olan örnekti e, tutmadı. Ya yanlış oldu. Tutmadı <gülüyor> değil. Ama özünde şöyle tuttu. Bir şeyler üretildi. Ama bürokrasiye kurban gitti. <gülüyor> ee, ee, şu anda şey de yani hani yani aslında üretilen şey e, mecliste e, şey oldu. Neden ona? Araya gitti, Sümen Altı. Evet, Sümen Altı yapıldı. Ve Tam şu anda sonuç son etkisi e, ne oldu? E, yani hani devlet kendi başladık, kendi şey yaptı. Aradı Sümenaltı. Altı. Hani birileri başladı, bir milletvekili diğerleri şey oldu. Bizim öyle bir derdimiz olmadı açacağız. Bu bir deneme. E, ortaya çıkacak şeyin ben her halkarda çok da kötü olmayacağını düşünüyorum. <gülüyor> hani daha kötü olamaz gibi geldi. Yani. E, buyurun siz. Zaman e, şeyi var son, galiba. Son aslında hemen bitirmeden... E, aslında şeyde de var, meclisin de bir sayfası var sanırım. Evet. E, ama e, orada anonim olamıyorsunuz. Burada da böyle bir kral... Tabii tabii o da tam internet işi. şey e, O da tam kültürel işte kod gibi mi ne? Hı -hı. Yani biz denedik onu. Önce nüfus e, neydi numaranı Şimdi giriyorsun. Nasıl? Ondan sonra e, ad, soyad, adrese kadar gidiyorsun. Altı fotoğraf, iki anlık ya. O fotoğraf dışında her şey var. Sonra da sana soru soruyor zaten. Hani sen yazmıyorsun ha, bile. Değil, evet. Bu konuda ne diyorsun? Hatta biz girdiğimiz zaman şeydi... ...bu anayasanın değiştirilemez maddeler hakkında ne düşünüyorsun? Gibi bir şeydi. Eyvallah hani... ...bu, bu da bir aslında mantıydı. Alın biz interneti kullanıyoruz diyorlar. İnterneti böyle kullanıyor. Evet, Mesela diğerlerin cevaplarını da göremiyordunuz bu arada. Hani hmm. Diğer vatandaşların falan. Peki ee, aslında şunu belirtmek durumunda kalacağız. Bu ee, şey 30 Haziran'a kadar mı sürüyor? Evet. Dolayısıyla 30 Haziran'a kadar sürmüş oldu. Çünkü biz bu programı önceden kaydediyoruz. Bu He. program yayınlandığında 30 Haziran'ı geçmiş olacağız. Evet. Hmm. O yüzden Bunu onu itiraf etmiş olalım. Hemen itiraf ettik. Nasıl <gülüyor> e, tuzağı, kendi kendimizi tuzağa düşmüş ee, olduk. Şunu da söyleyeyim yalnız. Hani biz 30 Haziran'da bir ilan edeceğiz ama sayfa açık ve... ...yani devam edecek. Ha giriş şey, yapma devam tabii, tabii. edebilecek. Ee, edecek yani aslında işte... ...uğraşan arkadaşı olsa yani arada bir böyle... ...bakmak gerekiyor ne var diye orada. Hani evet. Olabildiğince az moderasyon yapıyoruz ama... ...muhtemelen o ekip 10 kişilik... ...bir arkadaş grubu yani master'dan. O galiba o yazın sonunu bile bulur. Yani orayı kapatmayacağız zaten. Ha, Açık tamam. anayasa hep kalacak. Tamam. Hani Harika. Evrilecek belki de bilmiyorum. O Harika. zaman bitirmeden bu bize çok kısa... ...2-3 kelimeyle şunu Hı. gösteriyor... Ee, burada katılım isteniyorsa katılımın ruhuna aykırı olmayacak şeyler yapılmalı yani işte evet. anonimlik anonimliğe de saygı gösterilecek şekilde ve teşvik edilecek yollar bulunmalı bu da buradaki bu me mecra mı diyeyim işte diyelim mecra'nın şeylerinden logiklerinden biri bunu da hesaba katmak lazım pekala bir incelen kültüründe yine sonuna gelmiş olduk konumuz Erkan hocaya Erkan Sakaya da tekrar teşekkür ben ediyoruz ben de teşekkür ederim ee, incelenkültür.gmail.com e-mail adresimizi ve Facebook sayfamızı iletişim için hatırlatarak Ben Mesut Varlık Ben Gökhan Aslan İyi haftalar İyi haftalar